Selamun aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzü billahi min ve min Men vara söl. Ama بعد, fya ibadallah, ittakulla ve ati'u, inna allah ma al-lazin ve al-lazinhum husnun. Kâl allahü taala azza fi kitabhi l-karîm, huzûbillahi Ve la tukulu lman yüktelu fi sabilillahi amwat, bel-ahya'un, ve lakin la teshûrûn. Sada kallahu Okumuş olduğum Bakara Suresi 154. ayetinde Cenab-ı Hak siz Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Onlar, Rableri katında e, diridirler fakat siz anlamazsınız buyuruluyor. Şubat ayı kiminin aklına 14 Şubat sevgililer günü diye zamanı hatırlatan Kimine göre 28 Şubat'ı hala postmodern darbenin psikolojik etkilerini hatta davadan soğumanın başlangıcı olarak unutulmayan bir gün akla gelir. Şubat daha çok bu şekillerle düşünülür. Ama dava insanı Müslümanlara göre Şubat ayı malum şehadet ayı kabul edilir. Şubat ayında biz Şehadeti yeniden gündemleştiririz. Çünkü nice şehit olan e, müminler e, Şubat ayında e, nasılsa e, bu ayda şehadeti gündemleştirmişler, yaşamışlar, ölümsüzleşmişler. Evet, e, Şehadet e, Şubat ayının kısalığını belki rahmete yönelterek e, daha unutulmaz hale getirmiş. Şehadet nedir ve bizimle bağlantısı nasıl kurulur? Çoğumuz şehadeti, şehitliği bir ölüm biçimi olarak değerlendirir. Halbuki Kur'an'a baktığımızda şehitlik, şehadet bir ölüm tarzı değil, bir yaşayış biçimi olarak değerlendirilir, ele alınır. Şehadetin şehit olmaktan önce tevhid kelimesinin diğer bir adı olduğunu, şehitliğin şahitlikle alakası, şahitliğin de örnek yaşamak anlamına geldiğini Kur'an'dan yola çıkarak unutmamalıyız. Demokratik ve tağutî kulvarlara doğru savrulmanın çokça yaşandığı, dünyevileşmenin de insanımızı kurban ettiği, teknolojinin tüm insanları köleleştirdiği bir zaman diliminde şehadet gibi fedakarlık isteyen bir değerimizi ihya etmek, gayretinde bulunmak görevindeyiz, mecburiyetindeyiz. İnsanların helake ve cehenneme doğru koşuşturduğuna şahit olan dava adamlarının, Kur'an'ın kurtuluş için sunduğu reçeteyi insanlara sunma mecburiyeti vardır. Hepimiz emri bil maruf nehyanil münker dediğimiz bu görevi hakkıyla yerine getirme mecburiyetindeyiz. İşte o reçete şirkin her çeşidinden uzaklaşıp yeniden ve mükemmel şekilde iman etmek, anlayarak ve yaşayarak e, anlamak ve yaşamak için e, bütün gücümüzü sarf ederek okumaya çalıştığımız Kur'an'ı hayata hakim kılmak, bunun gayretini vermek, ilim, cihat ve takva ehli olmaya azmetmek, gayret etmektir. Aşırılıklara iltifat etmeyip il, i, itidarlı tavırlarla ve nebevi usulle bireysellikten cemaate, cemaatten ümmete, ümmetten de İslami bir devlete doğru gitmektir. Şehadet kelimesini İman ve teslimiyetle söyleyip anlamını hayata geçirmeye çalışmayan kimse nasıl ölürse ölsün kesinlikle şehit olamaz. Şehadete ulaşamaz. Şehit kabul edemeyiz. Hele İslam dışı düzeni korumak için devlet için ölenlere şehit denilemez. Cumhuriyet şehidi, demokrasi şehidi tabii ki olmaz. Şehadet ehli olan ve insanlara şehit yani örnek bir şekilde yaşayan mümin ise yatağında ölse bile o Allah'ın izniyle şehittir. Ancak şahitlik yapıp örnek şekilde şehit olarak yaşayan kimse şehit olarak ölebilir. Güzel ölmenin yolu güzel yaşamaktan geçer. Kur'an'a göre şehit şeklinde yani örnek ve şehadet ehli olarak yaşayamayan kimse hadislerdeki ifadeyle şehit olma hakkını ne tür ölürse ölsün kazanamaz. Güzel inanan güzel yaşar, güzel yaşayan güzel ölür, güzel ölen güzel haşredilir, güzel haşredilen de hayatına en güzel yerde devam eder. Evet, şehadeti özlüyor ve gözlüyorsak, kendimizi kontrol etmeliyiz. Nasıl yaşıyoruz? Eğer şehit gibi yaşıyorsak, biz zaten şehitliği fiili olarak istiyoruz, dua ediyoruz demektir. Şehitlik aslında istenmekten çok yaşanılır. Daha doğrusu, canlı şehit olarak yaşamakla şehitlik istenmiş olur. Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla, ona yaraşır biçimde. Nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun ve ancak Müslüman olarak ölmeye bakın buyurulur. Ali İmran Suresi 102. ayette. Şehitlik yaşayışta ve ölümde zirvedir. Hayatı güzelleştirmek ve en güzel şekilde ölmek yani ölümsüzleşmektir. Bir mümin nasıl olsa öleceğim bundan kurtuluş yok öyleyse bu niye Allah için olmasın diyerek gözünü zirveye dikmelidir. Bunun için de şehit olarak yaşamak gerekir. İslam kültüründe şehitlik gerçek manada hayat sürmenin adıdır. Şehitlik aslında gerçek anlamda ölmek istemeyen hep yaşamak isteyen kimsenin bir ölüm şeklidir. Diğer insanlar sadece ölür gider. Fakat şehitler ölmez. İnsanlar bunu anlamasa da bu böyledir. Şehitlik, şahitlik alçaklığa, zillete karşı konulan bir tavırdır. Şehit ya şereflice yaşamak veya şerefli bir şekilde ölmekten başka üçüncü bir yol bilmeyen bir kahramandır. Müslümanca yaşayamayanın Müslümanca ölecek bir yol bulunur. Şehit bu bilinçle yaşayan, Allah'ı hayatın merkezine koyan kimsedir. Şehitlik gerçek manada yaşamaya başlamanın adı olduğundan aslında gerçek anlamda ölmek istemeyen kimse hep yaşamak isteyen kimsenin ölüm şekli olduğunu ifade etmeye çalıştım. Diğer insanlar sadece ölürler. Şehitlerse ölmezler. Sillet içinde yaşamayı çoğumuz hayat zannediyoruz. Halbuki yerin üstünden daha güzel yerin altında Allah'ın hayat olarak vurguladığı ve kendisinin rızıklandırdığı nice insanlar var ki biz onlarla iftihar ediyoruz. İslam ölüm ötesine uzanan ebedi bir hayatı kapsar. O ölüm sonrası kurtuluşu ölüm öncesi kurtuluşa bağlar. Bu yüzden İslam mensuplarını ölüme çağırırken gerçekte ölmeye değil yaşamaya çağırmaktadır. İslam dışı düzenlerse mensuplarını sadece ölmeye çağırırlar. Onların vaat edeceği bir cennet yoktur. Bununla birlikte maalesef günümüzdeki beşeri düzenler sadece İslam'a has olan şehitlik kavramını tepe tepe kullanıyorlar. Demokrasi şehidi, devrim şehidi, basın şehidi, görev şehidi gibi. Şunu tekrar belirtelim ki uğrunda ölen yol Allah yolu, ölen kişi Müslüman, ölenin niyeti de tamamen İslam olmadan Allah'ın rızasını kazanmak olmadan yani o canlı şehit gibi yaşamadıkça nasıl olursa olsun kimse şehit olamaz. O tabir caizse niyazidir. Resulullah'a adamın biri şecaat için, birisi devletini, ırkını korumak için, birisi de Riya için savaşıyor. Hangisi Allah yolundadır diye sordular. Peygamberimiz de şöyle cevapladı. Kim Allah'ın kelimesi yücelsin diye sadece Allah rızası için savaşırsa ancak o Allah yolundadır. Yani şehit olma hakkı ancak ona aittir. Kur'an şöyle diyor, De ki namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir ki onun hiçbir ortağı, şeriki yoktur. Enam 162-163 Özellikle beşeri düzenler kendilerini korumakla görevli olan asker veya polis herhangi bir şekilde birileri tarafından öldürüldüğü zaman hemen şehit edildi derler. Müslümanların takip ettiği medyada istisnalar dışında aynı nakaratı dillendirir. Fakat aynı olan olayda ölenler arasında halktan masum insanlar, vatandaş varsa onlara öldürüldü denilir. Yani kısacası bu düzenler kendi amaçları doğrultusunda ölenlere şehit deyip sonra da onları kabul etmedikleri İslam'ın cennetine koymaya kalkarlar. İslami kavramları kullanıp Müslüman halkın inançlarını sömürmeye kimsenin hakkı yoktur. Cenneti ve cehennemi olmayan sadece yalancı peygamberleri olan düzenlerin İslam'ın malı olan bu kavramı kullanmaya kesinlikle hakları da, selahiyetleri de olmaz. Müslümanlar olarak bu noktada uyanık olup, beşeri düzenlerin bizden çaldıkları kavramları çarpıtılmış şekilde değil, yine kendi zemin ve şartları içerisinde İslami bir perspektifle değerlendirmemiz icap eder. Şehitler söylediklerini ve yaşadıklarını kanlarıyla yazarlar. O yüzden o yazılar kolay kolay silinmez. Tarih onları silemiyor, unutturamıyor. Zalimler ve müstekbirler de onları hayattan, tarih yazmaktan ve tarih sahnesinden atamıyor. Şehitlerin kanlarıyla yazdıkları mesaj gün geçtikçe daha da derinleşip netleşiyor. Bir örnek verelim. Allah ondan rahmet eylesin. Ee, özellikle ilimle uğraşan, Kur'an'la uğraşanların hep hocası sayılır. Şehit seyit kutubun şehadetiyle birlikte daha fazla tanındığını, mesajının daha fazla yankı uyandırdığını söyleyebiliriz. Seyit Kutup sal iken bu kadar yaygın bir şekilde tanınmıyordu. O şehit olmasaydı, öğretmenliği bu denli sürekli ve canlı olamazdı. Tarih aynı dönemlerde yaşayıp ölen nice insanları unutturduğu halde, Seyit Kutup daha fazla tanınır hale geldi. Bugün az çok okuyan, düşünen ve Müslüman olduğunun farkında olarak yaşayan her Müslüman az çok Seyyid Kutup'u okumuş veya onun mesajından bazı nükteler almıştır. Kim demiş ki Seyyid Kutup öldü diye? Hayır, o ölmedi. Bizden çok daha fazla insanların hidayetine vesile oluyor. Mesajları bizimkinden çok daha canlı devam ediyor. Allah yolunda yürüyen tüm müminlerin kalbinde yaşıyor. Şehitlere ölü denilmemesini ve onların yaşadığını bu açıdan böyle anlamak mümkün. Anlamayı kolaylaştıracaktır. Tabi Seyit Kutup örneğini vererek söylediklerimiz tüm şehitler için geçerlidir. Şehadetin e, mutlaka kan ile sonuçlanmasının gerekmediğini söylüyoruz. Şehit yatağında bile ölse, şehit olur. Şehit gibi yaşayan kimse. Nice insan vardır ki, cephede öldüğü ve hatta şehit zannedildiği halde, Allah nazarında şehit değildir. Nice insan da vardır ki, kendisine şehit ünvanı verilmediği ve dünya ahkamı yönünden şehit muamelesi yapılmadığı ve yatağında öldüğü halde, ahiret açısından şehit hükmüne sahip olur. Önemli olan kişinin şehit gibi yaşamasıdır. Allah'ın bütün kalbiyle Allah'tan bütün kalbiyle şehitlik dileyen bir kimse yatağında bile olsa şehitlik mertebesine ulaştırır Allah diye Müslüm'ün rivayet ettiği hadisi hatırlayalım. Yine Müslim ayrı bir hadis rivayetinde şunu nakleder. Şehitliği gönülden arzu eden bir kimse şehit olmasa bile en azından sevabına nail olur." denilir. Evet, insanımız hatta dava adamı sayılan nicelerimiz Kur'an kültürüyle yetişmediğinden çok kullandıkları bazı kavramları bile Kur'an'ın yüklediği anlamıyla kullanmıyor. Çevremizde nice insanın cihat kavramını sözgelimi sadece savaş anlamında kullanması örneğinde olduğu gibi. Çağımızda şehitlik kavramı da diğer birtakım değerler gibi yıpratıldı, biraz da ucuzlatıldı. Şehit ve şehadetin ne olduğu bu kadar açıkken, bazıları İslam'ın dışındaki dinler ve ideolojiler ya da kendi uydurdukları sistemleri uğruna ölenleri şehit sayıyorlar. Hatta Allah'ın dinine karşı savaşanlara, Allah'ın dini gelmesin, insan ve toplum hayatına hakim olmasın diye çalışırken ölenlere bile Kur'an'ın bu kelimesini kullanıyorlar. Açıktır ki bu övgü sıfatı İslam'a ait bir değerdir. Hayatlarına İslami ilkeleri temel almayanların, İslami değerlere karşı olanların, kendi kutsalları uğruna ölenler hakkında bu kelimeyi kullanmaya hakları yoktur. Evet, tekrar vurgulamak gerekir ki şehadet olayı Allah'a ve O'nun bütün ayetlerine güçlü bir şahitlikten sonra bu şahitliğin gereği olarak O'nun dinine iman, salih amel, ve cihatla yardım etmenin bu uğurda canı feda edebilmenin bir sonucu ve mükafatıdır. İslam gerçeğine samimi bir Müslüman olarak şehadet etmeyen birisinin cenazesine şehit demenin faydası değil, zararı kesinlikle söz konusudur. Bu konuyu birkaç cümleyle daha izah edeyim. Bir kimsenin şehit olabilmesi için gerekli birkaç şart vardır. İlk şart mümin olmasıdır. Özellikle Müminliğin zikredilmesinin sebebi kafirlerin şehit olamayacağının bilinmesi içindir. Tabi kimlik kağıdında e, e, Müslüman yazması değil, Allah'ın kitabında iman edilecek tüm esaslara hiçbir şey şirk koşmadan iman etmek, hiçbir beşeri ideolojiye gönül vermeden, putlara en küçük çapta meyletmeden yaşamak gerekir ki kişi mümin sıfatına nail olsun. Hiçbir beşeri ideoloji mensubu o yüzden şehitlik makamına erişemez. Zira kafir zulmen öldürülse bile şehit olamaz. Günümüzde İslam'a düşmanlıklarıyla tanınan ideolojiler ve mensupları bu şehitlik kavramını yozlaştırarak materyalist, ateist, komünist ve benzeri ideolojilere mensup kimseleri bu kavramla yad ediyorlar. Evet, bütün tariflerde geçtiği gibi ancak Allah yolunda öldürülenler ölümsüz olur, şehit olur. Evet, Kur'an, iman edenler Allah yolunda savaşırlar, kafirlerse tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı siz de savaşın çünkü şeytanın düzeni, hilesi çok zayıftır buyurur Nisa 76'da. Şehit olmak isteyen kimsenin önce kimin yolunda olduğunu tespit etmesi gerekir. Şeytanın dostu olduğu halde şehitlik beklemek tabii ki şaşkınlıktan ibarettir. Şehit olabilmek için ikinci şart akıl bali olmak, üçüncü şartta zulmen öldürülmektir. Şehit olabilmek için öncelikle Müslüman olmak ve Allah'ın yolunda savaşmanın şart olduğunu tekrar vurgulayalım. Tağuti güçlerin birbirleriyle mücadelelerinde ve savaşlarında ölen kimse hiçbir şekilde şehit olamaz. Vatan, bayrak, marş ve benzeri konular da Allah'a ortak koşulan ve onlar için ölümü şehadet gibi değerlendirilen bir problem yumağı olarak karşımıza çıkıyor. Bir insan belli bir yerde değil, tüm yeryüzünde halife olması için yaratılmıştır. İslam'ı bulunduğu yerde yaşayıp oraya hakim kılmak için çalıştığı gibi, dünyanın ulaşabildiği her tarafına da İslam'ı götürme zorunluğu vardır. Bir insanın doğacağı yeri seçme hakkına sahip olmadığından, tercihinde olmadan e, herhangi bir yerde e, doğması, e, o yeri ne yapmaz? Faziletlik kılmaz. Hatta sevmediğimiz bir yerde dünyaya gelebilirdik bu topraklarda değildi. Diğer insanların oralarda dünyaya gelmesi gibi. O zaman o yaratıldığımız yerin mi yoksa şimdi yaşadığımız yerin mi kutsal olması gerekirdi. Vatan kavramı böyle değerlendirilince nerede yaşıyorsak orası kutsal olacaksa başkası da başka yerde yaşıyor. Orası için savaşması gayet doğal olabilirdi. Bir yerin fazileti Orada inanılıp uygulanan inançla alakalı olmalıdır. Toprak üstünde yaşayan insanların inançlarıyla bütün olarak değerlendirilmelidir. Bu arada nice insanın hadis diye zannettiği ''Hubbül vatan minel iman'' ''Vatan sevgisi imandandır'' ifadesi çok net söyleyeyim. Hadis alimlerine göre de bu hadis değildir, uydurma bir rivayettir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 bir dar kelimesiyle vatan izah edilir. İslam toplumunun yaşadığı ve hakim olduğu yerler için klasik meşhur tabiriyle Darul İslam tabiri kullanılır. İslam'ın hakimiyeti idaresi altında yer anlamında. Eğer bir kimse yaşadığı ülkede İslami inancını, tevhidi duruşunu ve dinini yaşama hürriyetini kaybetmişse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 Şu ayet vatan, cihat ve hicret kavramları açısından değerlendirilmelidir. Nefislerine yazık eden kimselere canlarını alırken melekler "Dünyada ne işte idiniz?" derler. Bunlar "Biz yeryüzünde güçsüz bırakılmış, müstazaf çaresiz kimselerdik." diye cevap verir. Melekler "Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya." derler. İşte onların barına cehennemdir. Orası ne kötü gidiş yeridir. Medine için, oradaki hurmaları için savaşan kimsenin mücadelesinin Allah için olmadığı, ancak Allah yolunda savaşanların cennetle müjdelenen şehitler olabileceğini hadislerden okuyoruz. Müslümanın uğrunda savaş yapacağı yer, doğduğu veya doyduğu yer değil, İslam'ın hakim olduğu yerdir. Pek çok İslam fakihinin tarif ettiği şekilde Darul İslam, Müslümanların idare ve hakimiyetleri altındaki yerdir. Üzerinde İslam'ın hakim olduğu yerleri yani Darul İslam'ı her türlü tehdit ve tehlikeden korumaya çalışmak gerekir. Onun dışında diğer yerleri İslam ülkesi haline getirmek için gerekirse oradaki yönetimlerle mücadele etmek Müslümanların boynunun borcudur. Evet bunları hatırlatarak şehitlerle alakalı bu ayı... En azından onların hatıralarını yad etme gayretinde olalım ve canlı bir şehit olmanın yollarını arayalım. Ela inna ahsen al-kalam ve abla anizam kalamullahi melikil azizil allam kemakalallahu tabarakeve tabaala fil kelam ve izah kuri kuran festemi oleh dan situl alaikum turhamun auzu billahi min ash-shaytanir rajim ismillahi r-Rahmanir Rahim inna dina inda sadakallah.